''Cin Suresi, Bismillahirrahmanirrahim, Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. ''Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.''